Her kim bir kavme benzerse, artık o kimse onlardandır. Allah'ın emir ve nehilerini muhafaza et ki, onun hırs-ı emanını karşında bulasın. Bollukta kendini Allah'a layık bir kul olarak arz et ki, şiddet zamanında sana tanıdık muamelesi yapsın. Bir şey istersen Allah'tan iste. Yardım dilediğin vakitte Allah'tan dile. Olacak şeyler hakkında, artık kalem kurumuştur. Allah Teala'nın takdir etmediği bir şey ile bütün halk sana ifade vermek isteseler, bunu yapamazlar. Yine Allah'ın aleyhine takdir etmediği bir şey ile sana zarar vermek isteseler, hiçbir zarar getiremezler. Bilmiş ol ki, hoşlanmadığın bir şeye sabretmekte çok hayır vardır. Şüphesiz, zafer sabırla beraberdir. Ferahlık, meşakkatle birliktedir. Muhakkak, Güçlükle birlikte bir kolaylık vardır. Ümmetimden bir takım adamlar gelecek. Bunlar yemeklerin çeşidini yiyecek, içilenlerin çeşidini içecek, elbisenin çeşidini giyecek ve konuşurken ağızlarını yayacaklardır. İşte ümmetimin en kötüleri bunlardır. İzahı Hazreti Lokman oğluna nasihat ederken şunları söylemiştir. Yavrucuğum, mide dolarsa fikir uyur. Hikmet susar. Ağza ibadetten kalır.